Selamünaleyküm, Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Bugün de yine ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden gelen sorularımızı yanıtlamaya gayret göstereceğiz. İsmaila Fıkıh Kulu üyesi Fatih Kalender hocamız bizlerle birlikte. Ve yine sizlerde sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin. Cümlemizi soru sorumuz hocam. E, piyango almak caiz midir? Piyangodan çıkan parayı fakir fukaraya da versek, dağıtsak yine günah olur mu diye sormuşlar. Evhdi billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Öncelikle şansa taallük eden oyunların Genel olarak velev ki kumar kastı olmasa bile Hanefi fıkhında oynanmasına izin verilmemiş. Ve bahusus e, velev ki şansa tağlük etmese bile eğer kazanan ve kaybeden tarafın var olduğu bir oyun ise o. Ki günümüz tabirle biz buna kumar da diyoruz. E, böyle bir oyunun oynanmasının haram olacağında da ittifak vardır. Yani. Dolayısıyla ben işte hayır yapacağım veyahut işte da burada kazanacağım parayı farklı yerlerde kullanacağım niyetiyle böyle bir işleme girmek kesinlikle caiz değil. Ama varsayalım kişi bir şekilde böyle bir sistemin içine girmiş olsa veya irade dışı olsa ve böyle bir meblağ da kendisine verilse e, ne yapması gerekir? E, paranın helal veya haramlılığı nisbidir. Yani bir para bir şahsa haram olacağı zaman diğer bir şahsa helal olabilir. Buna mülk sebebinin değişmesi denir ki Efendimiz ve Vesselam'ın Hazreti Berire Radiyallahu Teala'nın ile olan bir diyaloğu vardır. Fıkıhta bir malın mülkünün el değiştirmesi onun zatının değişmesi mesabesinde olduğuna misal olarak delil olarak bu adi şerif getirilir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Berire radıyallahu teala anhum e, evine gittiğinde, ziyaretine gittiğinde ki Hazreti Berire, Hazreti Aişe radıyallahu teala anhumun e, anhanın, Rabbim hepsinden razı ha. olsun, e, azatlısıydı. E, efendimiz'e hurma ikram etti. Onun üzerine Efendimiz baktı ki orada kazanda et pişiyor. Hmm. Hellena nasibu minel lahmi o etten bizim nasibimiz yok mu ondan bize ikram etmeyecek misin diye buyurduğunda Hz. Berire radiyallahu teala anha Ya Resulallah anam babam sana feda olsun. O eti senden esirgediğimden dolayı değil. O bana zekattır. Sen ise peygambersin. Zekat yemezsin. Zekat sana helal değildir. Bu sebeple onu ben sana ikram eylemedim. Onun üzerine Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın kural niteliğinde ve daha sonradan fukahanın bir kaide olarak kabul ettiği leki صَدَكَةٌ وَلَنَا hediye Onun sana gelişi sadakadır, zekattır ama onun senden bize intikali ise hediyedir. Hı hı. Yani sanki sana verilen et değildir senin bize vereceğin et. Evet. Dolayısıyla bir şeyin zatı eğer haram değil ise, zatı pis değil ise, Nispi olarak haramlılık var ise bunun el değişmesi diğer kişiler için haram olduğunu gerektirilmez. Bunu şunun için söyledim. Fıkıh kaynaklarımızda haram olan bir para sahibi belli ise ona verilir deniyor zaten. Eğer sahibi belli değilse ki haram olması zaten sahibinin izinsiz olarak alınması gibi veya yanlış bir akitle alınması gibi ama sahibi belli olmayan veya banka gibi günümüzde bu manada ise Bunlara geri iade etme yerine bunun yolu tasadduktur deniyor. Yani fukaraya verilir veya amiye tahallük eden yol, cami, çeşme gibi yerlere harcanır. Evet. Peki burada biz bu parayı vereceğimiz kişinin günahkar olması, işte haram yemiş olması gibi böyle bir izlenim var mıdır? Böyle bir şey yoktur. Hı hı. Çünkü onun haramladığı o işi yapan, aklı yapan kişiyle alakalıdır. Onun diğer bir kimseye vermesi ise zaten yapması gerekendir. Hı hı. Bu da onu yapacaktır. Dolayısıyla bunu fakirlere e, verilebilir. Eğer kendisi fakirse veya kendi ailesinde fakir biri varsa ve bunun oluşumunda da kendisinin bir etkeni olmamışsa kendisinde de kullanabilir. Ama burada şunun e, özellikle altı çizilmelidir. Ben işte bunu fakirlere tasadük edeceğim veya burada ben bir takım hayır ve hasanatta bulunacağım şeklinde böyle bir sisteme gireyim, oradan alacağımı burada kullanayım. Bu yanlış bir zihniyet olur, e, yanlış bir e, fikir yürütmek olur. E, çünkü e, günaha girerek bir şey sevap elde edilemez. Evet. E, ama dediğimiz gibi bir şekilde bu size ulaşmışsa burada yapmanız gereken budur. Kumara kısaca şu manada da temas etmek isterim. Çünkü bazen sual ediliyor. İşte bazı alışveriş merkezlerinde şu kadar alışveriş yapana çekilişe sokacağız. Ve orada kazanan kimse belli ikramlarda bulunuyor Veya işte özellikle akaryakıt sistemlerinde de bu var. Şu kadar akaryakıt alana çekilişle işte şöyle bir hediye veriliyor. Böyle bir çekilişe girmek caiz midir değil midir? Yani piyango ile eşdeğer olarak değerlendirilebilir mi? burada kural şu siz e, o sisteme o çekilişe girmeniz için ekstra bir bedel ödüyorsanız e, bu manada bir işlem var ise o zaman bu kumardır çünkü kazanırsanız alacaksınız kaybetmeniz durumunda ise verdiğiniz şey mecburen evet. gidecektir kumar budur hı hı. ama siz o sisteme girmek için ekstra bir bedel ödemiyorsanız yani siz normal malınızın karşılığı aldığınız satın aldığınız e, mala mukabil bir bedel ödemişseniz evet. e, ve ödediğiniz bedel gerçekten aldığınız malın karşılığı ise sadece o kurum e, müşterilerine e, bir hediye vermek istiyor ama hepsine vermesi de mümkün değildir. Bu manada kendisi içlerinden kurva çekeceğiz ve ona vereceğiz. Yani çekiliş tarihiyle bunu yapacağız demişlerse burada sisteme dahil olmakta da bir mahsul lazım gelmeyecektir. Evet. Dediğimiz gibi ekstra bir bedel ödemek kaydıyla. Evet hocam. Tabii ki burada şans oyunları dediğimiz iddiası da, at yarışları da, yine pilli bir Ki Araplar genelde içerisinde. ya nasip tabirini kullanıyor hmm. buna. Ee, güncel Arapçadaki istemali e, bunların hiçbiri caiz değildir. Evet hocam. Bir başka sorumuz izleyicimizin iki sorusu var umreyle ile alakalı. Umreye gittiğimizde ihrama niyet ettikten sonra peçe takabilir miyiz? İlk sorusu hocam. E, sual eden kişi anladığımız kadarıyla bayan. Kardeşim, Şimdi, öncelikle ihram nedir? E, bunu bir e, açmamız gerekir. İhram, e, erkeklerin izar ve rida diye tabir ettiğimiz altına almış oldukları peşramal ve üzerine almış oldukları havludan ibaret değildir. Hı hı. Bu belki ihram yasağını çiğnememe adına giyilen ihram elbisesidir. Evet. Erkekler için. İhram, hac ve ümre fiilleri için şart olan bir niyettir. Kişi hac veya ümre niyetiyle telbiye getirerek niyet etmesine ihram denir. Bu şekilde bir niyet varsa bu kimse ihrama girmiştir. Evet. Bu saatten sonra ihram yasakları başlayacaktır. Bu ihram yasakları da cinsiyete göre farklılık arz eder. Yani erkek için var olan yasaklar kadına nispetle biraz daha farklıdır. Nedir o? Giyim kuşamla alakalıdır. Çünkü bir erkek ihrama niyet ettikten sonra e, dikişli elbise diye tabir ettiğimiz e, üzerine oturacak kalıp şeklinde üzerinde yani elbise tabiri kullanılabilecek tarzda bir şeyin giymesi yasaklanmıştır. Hmm. Tabii dikiş derken üzerinde iğne iplikle işlem yapılması manasında değil. Evet. E, buna göre işte diyelim ki cübbesini veya gömleğini üzerine sarsa, hmm. giymese, Veyahut da e, ters bir şekilde üzerine alsa veya bu e, ovalak diye tabir edilen ihramın kenarları açılmasın diye ona dikiş atılmış olsa veya üzerinde desen olsa bunda herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet. E, çünkü maksat dikişin kendisi değil kalıp halinde vücuda oturacak bir elbisenin ihtisas edilmesi. Evet. Evet. Yani velev ki bu dikişte de değil de yapıştırmak suretiyle de yapılsa bu yine caiz olmaz evet. vücudun giyinmesi. Dolayısıyla ihram e, bu yasaktır. Yasaklılıktan dolayı o izar veri ideal elbisesi giyinmiştir. Çünkü kural gereği ihramlı olan bir kimse eğer e, bir gün boyunca giyim kuşam konusunda dikişli elbise giyerse e, kurban cezası bir günden daha düşük bir zamanda bunu e, bu yasağı çiğnerse sadaka cezası vermesi gerekir. Peki kadın için de aynı şey söz konusu mudur? Kadın bu konuda erkekten farklıdır. Kadın normal elbiselerini giyecektir. Onun için ihram elbisesi diye özel bir elbise yoktur. Sadece e, normal ihramsız halinden farklı olarak yüzünü örtmeyecektir. Yüzü açık kalacaktır. Dolayısıyla ihramla niyet ettikten sonra yüzüne peçe takması ve o peçenin de yüzüne temas etmesi ihram yasağı olacak. Evet. Ve bu biraz önce söylediğimiz gibi 12 saat veya aşarsa işte yarım günü aşma meselesi işte. Yani bir güne tahallük etmesi işte kurban veya sadaka doğrultusunda cezai müeyyide gerekecektir. Evet. Peki bu ihrama girdiği zaman yüzünü açması gerekir, peçe takmaması gerekir ama eğer o peçe yüzüne temas ettirmeden nitekim işte biz cemaatle beraber ümreye gittiğimizde ki orada birçokları görür bizim ihvan kadınlarımız genel olarak bu tenta diye işte başa, başa takılan bir şapka e. ve şapkanın üzerinden peçeyi sarkıtırlar hmm. ve o peçe yüze temas etmez. Yani bakıldığı zaman peçe vardır ama o peçe yüzü göstermiyordur hmm. ama yüze de temas etmiyordur. Bu şekilde bir peçe kullanılmasında da bir mahsul lazım gelmesin. Yine de dikkatli olmak lazım. Tabii var. ki yüze, yüze, yüze temas deyiz. etmeyecektir. Evet. Ama anlık temaslarda zarar vermeyecek. Hmm. O yüzden ihram yasaklarından bir tanesidir bu peçe meselesi. Evet hocam. Bir diğer sorusu yine izleyicimizin. İhramlı değil iken de normal tavaf yaparken, yüzümüze peçe varken tavaf yapabiliyor muyuz? Peçeliyken bu şekilde namaz kılabiliyor muyuz? Yoksa namaz kılarken yüzümüzün açık mı olması lazım? Etrafımızda erkek olsa bile. Yok, namazla alakalı bir mesele değildir. Yani evet. namaz kılarken yüzün açık olma şartı yok. Yeter ki secdeye varıldığı zaman secde e, zeminin sertliğini hissedilecek Hı -hı. derecede bir e, şey olsun. Yani peçeyle da e, anlı yere temas ettiği zaman o sertliği hissetsin. Evet. E, bu şekildedir. E, Tavafta ise böyle bir durum zaten yoktur. Yani tamamıyla bütün vücudu örtülü olduğu halde peçesini de taktığı halde tavaf yapmasına mani bir durum değil. Çünkü bu ihram yasayla alakalıdır. Yani yüzün örtülmesi yoksa namaza mani veyahut da tavafa mani bir durum değildir. Evet hocam. Yine bir başka izleyicimizin sorusu, biz aramızda fıkıh dersleri yapan bir grubuz. Arkadaşlarla yaptığımız müzakere esnasında şöyle bir soru aklımıza takıldı. Fasit şartla yapılan alışveriş fasittir. Böyle bir alışverişte fasit şartı riayet etmek gerekir mi? Bir de günümüze yapılan akitlerde garanti şartı vardır bu alışverişlerin. Fasit olmasını gerektirmez mi? Buna nasıl cevap vermemiz gerekir demişler. İlmi bir soru hocam. Evet, e, sual soran kardeşlerimiz anlaşıldığı kadarıyla ilimle iştigal evet. eden, fıkılla iştigal eden kardeşlerimiz. Genel olarak e, biz e, medreselerde talebelerle e, beraber olduğumuz zaman ders diyaloğumuzda e, umuma tağlık etmemesi, çünkü konuşulan şeylerin bazı mahremiyeti vardır. Hı hı. Bir şeye fetva olarak söylemek ayrı bir şeydir. Ders esnasında anlatım farklıdır. Evet. Dolayısıyla bu gibi anlatımlarda mahremiyetin muhafaza edilebilmesi adına kayıt yapılmasına izin vermiyoruz. Hmm. Çünkü dışarıdan bir kimse onu dinlediği zaman başını ve sonunu idrak edemeyecek, orada anlatılmak istenildiği ne istenildiğini anlayamayacak, oradan bazı fetvalar çıkartabilecektir. Yanlış fetvalar çıkartılacak. Oysa orada fetva verilmemiştir. Sadece görüşlerin daha iyi anlaşılabilmesi için masaya yatırılmış, onun hakkında irdelemeler, farklı farklı fikirler serdedilmiştir. Şimdi bu konuyla alakalı da iki mesele ve iki mesele de ağır bir mesele ve şartlı akitle alakalı bir Hı. konu. E, i̇sterseniz buna e, avami ve ilmi olarak iki farklı evet. cevap verelim ki e, herkes kendi e, cenahından konuya bakmış Hı. olsun. E, öncelikle şartlı akit ne demektir? Veyahut da akdin fasit olması ne demektir? E, bu şekilde yapılan bir alışveriş eğer fasit ise bu günahtır, faizdir. Bunun derhal bozulması gerekir. Hı hı. Bozulması da vaciptir fasit olan hakikler Ve o mal duruyorsa karşı tarafa o malı yade edeceksiniz. Verdiğiniz bedeli ise ondan geri, geri alacaksınız. Ee, şayet o mal durmuyor ki buna mebi deniyor fıkıh dilinde. Bir şekilde o malda tasarrufta bulunmuşsanız bu takdirde konuşulan müsemma değil de o mal eğer misliyattansa yani çarşıda pazarda emsali olan mallardansa Arada fark olmayan veya fark olsa da kayda değer bir fark değil ise onun benzerini yani misli ama bu şekilde olmayan mallardansa ki biz buna kıyemi mal diyoruz. Onun kıymetini teslim aldığı gündeki kıymeti ödemesi gerekir. Evet. Hanefi fıkhına göre. E, fahsit takdini hükmü budur. Peki bir alışverişin fahsit olması birçok yönlü olabilir. Bunlardan bir tanesi de şartlakitlerdir. E, peki mutlak manada şartlı şartlakitler alışverişi fahsit eder mi? E, bu konuda Hanefi fukahası belli bir talilden bahseder e, ve bunu üç kısıma ayrılır. Şartın ve aktin fasit olduğu şartlı akitler, şartın ve e, aktin sahih olduğu şartlı akitler, şartın geçersiz, aktin sahih olduğu akitler tarzında. E, hepsine girmeyelim. E, peki akti fasit eden şart nedir? Hangi tür şartlar akti fasit edebilir? Her şeyden önce şart nedir? Şart akit esnasında, akdin oluşumu esnasında yani tarafların iradelerini ifadeye döktükleri icap ve kabullerin oluşumu anında harici olarak diretilen, karşı tarafı yapması için izam edilen bir şey evet. ve karşı tarafın bunu kabul etmesi. Şart budur. Peki böyle bir şartın aktif fast edebilmesi için aranan şart. Birinci olarak deniyor ki o şart akdin gereği olan bir şart olmayacak. Hmm. Yani akit zaten onu gerektiği gerekliliği yani gereklilik kılıyor ise böyle bir şartın dillendirilmesi akta zarar vermez. Yani. Söz gelimi ben bu malı size satıyorum ama bu mal sizin olacak. Zaten akit bunu gerektir. Yani. E, Veya da ben bunu satıyorum ama parasını peşin alırım. Mutlak akitlerde zaten peşine masruftur hmm. sarfedilir. edilir. E, böyle bir şartın zararı yok. İkincisi bu şart akdin gereği olmasa da akde uygun bir şart da olmayacak. Yani akde mülayim. Ne demektir akde mülayim? Akdin gerekli kılmış olduğu şeyi sağlama altına, sağlamlaştırma altına, garanti altına almak üzere verilen sunulan bir şart gibi. Söz gelimi ben size bu bardağı 10 liraya satıyorum, vadeli olarak satıyorum ama diyorum ki önünüzdeki şu bilgisayarı bana rehin vermeniz şartıyla. E, neticede bu da bir şarttır. Aktin gerektirmediği bir şarttır ama paramı teminat altına alabilme adına evet. söylenmiş bir şart olacağı için e, bu şartta akti fahsit etmez. Demek ki aktin e, gereklilik olması, aktin gerektirdiği veya Akde mülayim şartların zararı yok. E, deniyor ki fahsit olması için aktin gerektirmediği, Akde mülayim de olmayacak. E, i̇kinci olarak da, yani bunun haricinde ikinci olarak da Taraflardan bir tanesine de menfaat sağlayacak. Yani bayiye veya müşteriye hmm, bir menfaati olması, menfaati gerektiren bir şart olursa o zaman bu şart aktif hasteder. Hmm. İşte buna göre ben bu malı size satıyorum ama bu malı ben size iki gün sonra teslim edeceğim. Biraz daha kullanacağım. Hmm normalde akit yapıldığı zaman malı size teslim etmem gerekir. Evet. Ben buna aykırı bir şart koşmuşum ve bu şart akdin gerektirmediği bir şart, akde mülayim olmayan hmm. bir şart ve tarafından bir tanesi ki misalimize bayi yani bana faide veren bir şarttır. Evet. Böyle bir şart akdi fasit eder. Hmm. Ancak kitaplarımızda bu fasit şart meseleleri irdelenirken deniyor ki o fasit olan şarta dair örf de olmamalıdır. Eğer hmm. örf var ise o zaman o şart yine aktif fasıt etmez. O örf geçerli sayılır O mi? örf geçerli evet. sayılır. Mesela bir satıcı malı sattığı zaman e, kar, alıcı olan kimse akdin yapıldığı mahallede malı teslim almakla mükelliftir. Hmm. Satıcı onu harici olarak şu yere veya bu yere getirmesi akdin gerektirdiği bir işlem değildir. Evet. Dolayısıyla bu kitaplarımızın yazıldığı dönemde bir kimse ben bunu senden alırım ama bir şartım var falan yere getirmen şartıyla şeklinde bir şart dillendirecek olsa bu da gerektirmediği ve taraflardan bir tanesi ki müşteridir misalimizde buna fayda sağlayan bir şart olacağı için bu da akdi eder ancak günümüzdeki uygulamalara baktığımız zaman işte Bilmiyorum evden telefon mesela. açıyorsunuz evet. diyorsunuz ki eve işte şunu sipariş ediyorum bunu sizin evinize getiriyorlar Hı. veya bir beyaz eşya alıyorsunuz eve gelip kuruyorlar bunu Hı. montaj Hı. E, ediyorlar. hepsi dahil ve bu konuda artık bir tamim var bir örf var evet. dolayısıyla bu saatten sonra yani örf olduğundan dolayı böyle bir şart akta zarar vermeyecektir evet. e, bu önemli bir kayıttır. E, bu konuları ee, okurken Mehmet Savaş hocamız da Hidayede e, buna misal olarak o dönemde şunu getirmişti. Yani bir şart normalde aktif fast ettiği halde örfün olmasıyla bu fesat ortadan kalkabileceğine misal olarak e, günümüzde yapılan ev satışlarında. E, normalde biraz önceki misalimizde ben size bardağı satıyordum ama şartım vardı. Ben bu bardağı iki gün sonra teslim evet. edeceğim. Bu aktif hasteden bir şarttı. Ee, aynı şekilde ben bu evi size satıyorum ama e, iki ay daha bu evde oturmak şartıyla, e, bir ay daha burada oturmak şartıyla teslim edeceğim şeklinde evet. bir şart da aslında aktif eden bir şart olması hmm. gerekir. Ancak günümüzde buna dair tahammül vardır evet. demişti Hoca Efendi bu dersi okurken bize. E, ki hakikaten e, opsiyonlu olarak deniyor ki bunu sattık ama bir ay bize mühlet vereceksin veya iki ay mühlet vereceksin, iki ay sonra size evi teslim edeceğiz. Evet. E, şeklinde yapılıyor. Bu manada bir örf var ise de e, buralarda müsamaha olur vakit caiz olur. Şimdi fıkıh e, dersi yapan kardeşlerimiz soruyor. Peki fasit olan bu şart aktif fasit ediyor ise Hı -hı. bu şarta riayet etmek gerekir mi gerekmez mi? Evet. Mesele bununla alakalıydı. Hı -hı. E, bu konuda da e, aslında e, fıkıh kitaplarımızda e, bu şartlı akitler beyan edilirken Delil adedinde getirilen Hazreti Ayşe validemizin Hazreti Berire radiyallahu teala anhumun satın alım esnasındaki şart misal olarak getirilir. Hazreti Berire bir cariye idi ve Hazreti Ayşe validemiz onu almak istedi. Ancak Hazreti Berire'nin sahipleri hı hı. E, satmaya bir şart ile razı geldiler. Satarız ama bunun velası bize ait olacaktır. Vela ne demektir? Bir köle azat edildiği zaman onu azat eden efendisi ki buna Mevla-i Mevla Ataka deniyor, azadından dolayı onun bir nevi velisi olmuş oluyor. Bu kimseyle o eski efendi arasında bir irtibat olur. Hmm. Ve bu kişi varsayalım mal mülk sahibi oldu ve ahirete intikal etti ve varisi de yoksa bu kişiye kalır. Veya işte e, hata bir cinayet işlemesi durumunda akilesi olarak bu kişiye yine intikal edilebilir. Hmm. Bu manada bir irtibat vardır. İşte bu satanlar, Hazreti Berire radıyallahu anhayı satanlar da velai şart koşuyor ve diyor ki bunu biz sana satarız ama velası bize ait olmak hmm. şartıyla. Çünkü Hazreti Ayşe validemizin niyeti onu alıp azat edecek, evet. yürü bırakacaktır. Hazreti Ayşe Validemiz e, bu şartı kabul ederek alım yapıyor ve gerçekten Hazreti Berre'yi de azat ediyor. Onun üzerine bu olayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a taşıyor. Efendimiz diyor ki e, vela azat edene aittir. Yani kim azat etti bunu? Sen aldın, sen azat ettin. Dolayısıyla bu satış her ne kadar fasit bir şart olmasa bile bu şarta riayet etmek gerekli değildir. Bunun evet. velası sana aittir. Ha, evet. e, tabii burada geri dönüşümü de mümkün değil çünkü artık köle hürriyetine kavuşmuştur. Burada kıymeti verilerek bunun devamı sağlanacaktır bu hadis-i şeriften yola çıkarak deniliyor ki fasit olan akitlerde şarttan kaynaklanan fasit akitlerde şarta riayet gerekmez. Evet. Çünkü zaten yapılması gereken akdin bozulması. Akdin bozulmasına mani bir durum varsa bu kıymetini ödeyerek kabız gününden itibaren o mala sahip olmuş olursunuz. Ama aktikle alakalı olan şartlara riayet, akti kabul etmek demektir. Oysa biz bu akti kabul etmemiş olduğumuzdan evet. dolayı geçerli değildir. Bu birinci şıkta verilecek evet. cevap. İkinci mesele ise garanti, şartları. garanti şartı. Evet, evet, güzel bir soru aslında. Hı hı. Çünkü diyor ki ben bu malı sizden satın alırım. Ama iki sene veya bir sene zaman zarfında bu malın başına bir şey herhangi bir sıkıntı gelirse bu malı ben geri iade ederim veya bunu yapmakta Hı. siz mükellefsiniz. Normalde e, ilk anlatımımızda yaptığımız üzere bu aktin gerektirmediği, Hı. akta uygun olmayan ve taraflardan bir tanesi ki konumuzda müşteridir, buna menfaat, menfaat sağlayan, sağlayan bir şarttır. Evet. Ve bu şart akti fahsız etmesi Hı. gerekir. Peki buna ne diyeceğiz? Şimdi bunun değerlendirilmesini ilmi olarak yapmadan önce dinleyicilerimizin içinden bu işlerle iştigal etmeyenlere kafası karışmaması adına şunu diyelim öncelikle. Yani iki şıkta bunu cevaplayalım. Yani. Birinci şık olarak avama hitap ederek günümüzdeki garantili satışlarda herhangi bir mahsur yoktur. Bir örf haline gelmiş. Bunu netleştirelim. Evet. Nedenini biraz sonra söyleyeceğiz. Hı -hı. Ancak günümüzde şu manada yapılan bir satış daha vardır. Diyelim ki siz bir malı satın alıyorsunuz. Özellikle elektronik eşyalarda bu vardır. Ee, ürünün işte fiyatı ne kadardır? Bin liradır. Siz bin lirayı alıyorsunuz. Normal standart gereği iki yıl, iki yıl ona garanti veriyor. Ama bayi diyor ki istiyorsanız 100 lira daha bir fark ödeyin. Bu garantiyi Hı. biz dört sene yapalım diyorlar. Evet. Yani satım bedelinin haricinde ekstra bir bedel daha ödüyorsunuz. Hı. Garanti süresini uzatıyorsunuz. Bu şekilde bir işlem caiz olmaz. Bunu da net bir şekilde ifade edelim. Çünkü ilk satım esnasındaki iki yıl garanti harcidir. Onu Hı. değerlendirmemizi biraz sonra yapacağız. Evet. Ama sen bir lira daha ver bu garantiyi artı iki yıl daha ilave edelim dediğiniz Hı. zaman orada bir nevi riski satın almış oluyorsun ki bu fıkıhta sigorta sistemi olarak e, e, tekafül, teavun şeklinde de değerlendiriliyor. Tehmin. E, teavun e, daha fazla bunun fıkhi caiz olma yönüdür. Evet. E, temin, sigortadır, e, kaskodur ki bunu alimlerin geneli izin vermemektedir. Evet. Dolayısıyla böyle bir yani fiyata arttırarak ekstra bir garantiyi arttırabilmek bu caiz değildir. Bunu net bir şekilde ifade evet. edelim. Şimdi gelelim meselenin fıkhi niteliğine. E, daha fazla ilimle iştigal eden kişilere hitap olması sahse evet. bile günümüzde peki böyle bir alışverişi biz hangi konum itibariyle caiz göreceğiz? Birinci olarak şöyle diyebiliriz, ihtimal dairesinde bunu konuşuyorum. Tamam bu aktin gerektirmediği, akde mülayim olmayan bir şarttır. Tarafeinden bir tanesine de menfaat sağlayan bir şarttır. Ama bu konuda genel bir örf vardır. Dolayısıyla örf bunun caiz olması için yeterlidir. Yeterli. Ee, bu bir cevap ama şu şekilde de bakılabilir meseleye. Ee, bir malın satın alımında, eğer harici bir şart dillendirilmemişse, malın her türlü kusurdan beri olması gerekir. Dolayısıyla satın aldığım bir malda bir kusura mutali olsam, bir ayba muhtali olsam ve alım esnasında teslim alma esnasında da o aybı bilmiyorsam, evet. o malı geri verme hakkım vardır ki buna fıkıh dilinde hıyarlı ayıp derler. Evet. Yani kusur muhayyelli, kusur. ayıp muhayyelli. Şimdi bunu şundan dolayı anlattım. Normal şartlarda deniyor ki, e, garanti kapsamına girenler var, girmeyenler var. Bu ne demektir? Garanti kapsamına girenler fabrikasyon hatalar. Yani bizden kaynaklanan hata, kullanıcıdan kaynaklanmayan bir hata. Söz gelimi elektronik bir malzeme satılıyor ise e, satıcı firma diyor ki veya üretici firma diyor ki benim bu e, şeyin cihazım iki yıl sorun çıkarmaması gereken, evet. Olması gereken budur. Eğer iki yıl zaman zarfında bu cihazım bir sorun çıkartırsa ve çıkarttığı bu sorun da sizden kaynaklanmıyor ise Hı. o zaman bu cihazım kusurlu demektir. Evet. Ve ben zaten kusurdan dolayı da cihazımı ala, almakla mükellefim. Mükellef. O zaman bunu bir nevi ayıp diye tabir ettiğimiz Hı. kusur muhayyellik kısmına da sokabiliriz. Evet. E, tabii e, öyle veya böyle yani ister e, şartlakit diyelim ama örf olmasa ise bile hmm. izin verilsin veya kusur muhayyelliliği zımmında mesele değerlendirilsin her halükarda günümüzde yapılan bu sistem caizdir. Evet. E, ve fıkhi nitelik olarak da biraz önce yaptığımız mukaddimeler doğrultusunda da e, değerlendirmeye tabi tutulur. Evet hocam e, çok detaylı, e, geniş çaplı bir soru oldu. E, bir soruda, evet. Burada ders yapmış olduk evet. yani fıkhı ders yapmış olduk. E, tabii şöyle bir şey var, yani e, klasik kaynaklarımızda var olan ibareyi güncelleştirmek hı. önemlidir. Evet. E, hocalarımız derdi, e, gerek e, Halil Günenç hocamda okuduğumuz yıllarda, gerek Mehmet Savaş hocamızda, gerek merhum Allah rahmet eylesin, Rabbim şefaatine nail eylesin, Hacı evet. Alis Efendi de evet. Erzurumlu e, hocamızda okuduğumuzda, evet. e, ki özellikle Savaş hocamız, Mehmet Savaş hocamız şunu saraten dillendirirdi, fıkı kavramdır, nakil değildir. Hı hı. Ne demektir fıkı kavram nakil değildir? Derdi ki bize eğer siz fıkı nakil olarak okursanız yani kitaplardaki ibareyi güncelleştirmeden okursanız o zaman fıkıh tarihi okumuş olursunuz. Evet. Yani bir zamanlar böyle böyle yaşanmıştır. Hı -hı. Tabii daha fazla muamelatla alakalı meseleler çünkü ibadetlerde bu manada bir değişkenlik olmaz. Evet. Ama siz eğer onu kavram olarak, neden, niçinlere vakıf olarak, hmm. onun arkasında yatan alt planlara vukufiyetle yani meleke tarzında malumatla hmm. beraber, melekeyle beraber onu e, yani hazmederek okursanız evet. ve bu manada bir ders yaparsanız o zaman günümüzdeki mesaili de o fıkı çerçevede değerlendirmek evet. mümkün olacaktır. Evet. Ve aslında e, ilim adamlarının yapması gereken de budur. Yani fıkı güncelleştirmek veyahut da şu anda insanların uygulamasını e, klasik kaynaklarımızdaki ibarelerle beraber değerlendirebilme. Evet. E, böyle yapılırsa o zaman yaşanılabilir bir fıkı. Tabii biraz da derslerle alakalı, evet. alakalı, e, alıştırmalarla alakalı, <gülüyor> eğitimle alakalı. İnşallah Rabbim muvaffak olanlardan eylerimizden. Amin inşallah. Amacımız da zaten insanlara caizdir ya da değildir, haramdır, helaldir. Bunu hemen kısa yöntemle söylemekten ziyade insanların evet. birazcık daha ilimlerini artırmak amacıyla programlarımızı yapıyoruz. İnşallah muvaffak oluruz hocam. Bunun gibi. artısı da var ama eksi tarafı da olabilir. Evet. Artısı dediğiniz gibi e, bu konuyla iştigal edenlere karşı bir bilgi aktarımı oluyor. Hı. Ama e, alt temeli olmayan, Kardeşlerimizin ise buradaki dinledikleriyle bir malumat sahibi oluyor Aynen. ama meleke sahibi olmuyor, malumat sahibi Aynen. oluyor ve o malumatına güvenerek de kendinde rahat hareket etme kapasitesi bulabiliyor. Hı. Ve bunun üzerine bir sualle karşılaştığı zaman da rahat bir şekilde ben hocadan şunu duymuştum. Bu da onun gibidir herhalde diyerek evet. oraya kıyaslayarak bir hüküm verebiliyor. Bu ise çok büyük bir, bir şey. yanılgıya evet. vesile olabilir. O yüzden malumat olarak dinleyelim bunu. Yoksa Hı -hı. biz artık olduk hocayız, biz de fetva veririz evet. şeklinde değil. Çünkü bizim yaptığımız dahi fetva vermek değil. Var olan fetvaları nakletmektir. Evet hocam. Bazen çünkü yolda karşılaştığımız kardeşlerimiz oluyor. Onlarda hemen ya bir soru sorabilir miyim diyorlar. Hani Fatih Hoca'mıza da iletirsiniz diye. Ee, soruyu demem o anda soruyorlar. Ben cevap olarak diyorum ki işte fetva altını arayabilirsiniz. 444-47-71'den cevap alabilirsiniz. Doğru diyoruz. diyorsun. Evet. Ee, bu soruyla inşallah kısa bir araya gidelim. Kıymetli izleyenlerimiz. Arın akabinde yine sizlerden gelen sorularımızı cevaplamaya gayret göstereceğiz. Kısa bir ara ardından buradayız inşallah. Helmetli izleyenlerimiz, imal programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sizlerden gelen sorularımıza. Bir başka sorumuz, daha önce bir katılım bankasından krediyle ev aldım. Alırken evi alacağım kişiyle onun katılım bankasına gittik. Müteahhit ben ve şube müdürü evin fiyatını ve gerekli olan krediyi konuştuk. Ve daha sonra da benim hesabımdaki bir miktar nakit, para ve kredi birleştirilerek müteahhit kişiye yollandı. Daha sonra ben şube müdürüyle sözlü akit için konuştuğumda zaten biz seni... Ee, biz senin adı, e, adımıza ev almaya vekil kılıyoruz dedi. Fakat bizden ekstradan ekspertiz parası ve dosya masrafı aldılar. Bir de toplu parayla kredi kapatırken yapılandırmayla bize indirim yaptılar. Kredi kapandı evi de sattım. Şu anda alınan dosya masrafı ve yapılandırmadaki indirilen para için bir şey yapabilir miyim diye sormuşlar. Tabii Her şeyden önce fetva kişinin muhayyer olabileceği bir noktada sual edilebilir. Evet. Yani böyle bir durumda tamam aldığın bu dosya masrafı doğru değildir dediğiniz zaman karşı tarafta bunu kabullenip vermesi gerekir. Hı hı. Oysa tek taraflı sizin ben bunu geri istiyorum demeniz yeterli değil. Evet. Gerçi yeni bu bankacılık kanunlarında e, dosya Do masraflarından sınav, dolayı alımlara izin verildiği bildiğim kadarıyla var. E, ancak e, buna şöyle bir genelleme yapalım ki her zaman için konuştuğumuz bir meseledir. E, finans kurumlarıyla yapılan bütün muameleler caizdir demiyoruz. Hı hı. Herkes şahsı adına e, özel Özellikle olarak fetva abi. sual etmesiniz diyoruz. E, ev alım meselelerinde de bu, bu şekildedir. E, kredilendirme sistemleri de bu şekilde. Peki ev alımda veya ev emsali bu manada bir kredilendirmede bir mal alımı da yapılması gereken nedir? Çünkü bu müde, e, şube müdürünün e, bilinçli veya bilinçsiz olarak farklı yerlere e, meseleyi sevk etmesi de mümkün olabiliyor. Evet. Veya sizin muhatap olduğunuz memurun o manada bir bilgisi olmadığından Hı -hı. dolayı e, kendi ellerine verilen kağıtlar doğrusunda da hareket edebiliyor. Evet oysa fıkı yani helallik ve haramlık bir söz ile ağızdan çıkacak bir ifadeyle değişebiliyor. Evet. Yani burada fikir yürüterek, akıl yürüterek sonuç aynıdır şeklinde bir izlenim doğru değildir. Hı. Peki yapılması gereken nedir? Yapılması gereken iki alışverişin olmasıdır. İki alışverişin ama kağıt üzerinde olması şart değildir. Yani resmiyet itibariyle hem size sizden de bana geçme şartı değil. Bu tamamıyla e, evraklar üzerinde yapılan evet. bir işlemdir. Normalde alışveriş dediğimiz şey tarafların bir araya gelerek iradelerini ifadeye dökmek suretiyle aldım ve verdim kelimelerini yani icap ve kabul kelimelerini e, kullanmalarıdır. Tabii satışa mahal olan bir mal ile beraber. Ee, varsayalım sizin istemiş olduğunuz evin değeri 100 lira ee, ve sizin nakit 50 liranız var ve geri kalan 50 lira ise kredi kullanmak istiyorsunuz. Ee, kuruma gidiyorsunuz, finans kurumuna gidiyorsunuz. Ee, daha önceki konuşmalar ile işte bu 50 liraya siz ne kadar benden fark alırsınız vesaireler bu konuşmalar bittikten sonra İki şekilde olabiliyor. Bir e, buradaki ifade edildiği üzere size vekalet veriyoruz. Hı hı. E, 50 lirası sizin paranızdır zaten. Geri evet. kalan 50 lirası bizim paramızdır. Git o evi %50'sine asaleten kendi adına de vekaleten bizim namımıza satın al. Evet. Ve siz o evi satın aldığınız zaman sizin hesabınızdaki o para karşı tarafa Hı. transfer ediliyor. Ve bu şekilde o eve e, sizde, yani yüzde 50'si sizin misalimizde yüzde 50'si de finans grubu sahip oluyor. Hı. Bu işlem bittikten sonra finans kurumuyla oturursunuz. ikinci bir pazarlıkta onun yüzde elli hissesini ondan üzerine karını koyarak satın alırsınız. Dolayısıyla bu kardeşimiz muhtemelen bunu duymuş olsa gerek ki gidiyor. Alışveriş evet. bittikten sonra ben işte müdürle bir daha alışveriş yapmak üzere biz zaten sana vekalet verdik. Hı hı. Bu vekalet verme bu malın satın alımı ile alakalıdır. Evet. Sizin bana satımınızla alakalı değildir. Evet. Dolayısıyla orada oturup ikinci bir pazarlıkta ondan alım satım yapmaları gerekir. O da nedir? Sizin işte bu evin yüzde 50 hissesi size aittir. Bu yüzde 50 hisseyi bana şu kadar vadeli satın. İşte onlar diyecek ki 50 işte yüzde 50'sini şu kadar vadeli 52 liraya satarız evet. veya varsayayım 53 liraya satarız. vade zamanı tespit edilir. Ancak işte bahse konu olan ve ser gibi bir takım masraflar da buraya Bunun ilave edilir. edilir. Evet. Yani artı 1 lira dosya masrafı, artı 1 lira şu masraf vs. gibi değil. Hepsi tek bir fiyat üzerinden işte 52 artı 1 değil de 53 lira hı hı. şeklinde onun %50 hissesini finans kurumundan satın alırsınız. Evet. Bu işten bittiği zaman alışveriş bitmiştir ve buna murabaha yoluyla mala sahip olursunuz. Hı hı. Yani karlı bir satım ile karşı taraf kar ederek siz onu satmış olur. Peki ikinci sualde yapılandırmadan bahsediliyor. Yani sizin daha ödeme zamanınız varken, vade zamanı varken peşin ödediğinizden dolayı fiyatın düşürülmesi. Davet-i accel meselesi fıkıh dilinde. Burada direktmen... Peşin vermek suretiyle yani sizin varsayalım 10 lira borcunuz var ama daha henüz vadesi gelmemiş. Ben şu anda ödersem işte 8 lira ver geri kalanını silelim düşürelim. Bu şekilde bir anlaşma e, Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre caiz değildir. Evet. E, Niye caiz değildir? Çünkü vade henüz gelmemiştir. Bu vadeyi peşine satmak odur ki satılacak olan para cinsleri e, aynı cins olduğu için eşit olmaları gerekir. O yüzden burada farklılık olacağı için ribel fadıl dediğimiz… Peşin kapatmak isterse bile orada 10 lira vermesi gerekir değil mi hocam? Ne kadar borcu evet. varsa onu vermesi gerekir ribel fadıl olmasın diye. E, şöyle düşünebilir miyiz peki? Ya alacaklı olan kimse üstünü iskat ediyor, ibra ediyor, istemiyor. Buna hakkı yok mudur? Şeklinde belki bir e, sual gelebilir. E, evet alacaklı olan bir kimse hakkından e, feragat evet. edebilir. Bunda bir mahsur lazım gelmez. Ancak bu feragatı meccanen olmalıdır. Hı -hı. Oysa burada vade zamanı gelmemiş daha henüz alacaklı konumda değildir şu anda. Hı -hı. Ama onu peşine intikal ettirdiğinden dolayı onu düşürüyorsa bu bir akittir, evet. bir anlaşmadır. Yani söz gelimi vakti geldiği halde yani sizin borcunuzun zamanı geldi ve e, gittiniz e, borcunuzu ödemek üzere alacak dedikse bana 10 lira borcun vardı ama 5 lira ver tamam ötekini istemiyorum derse burada herhangi bir mahsuru yoktur. Ve bu gerçek manada bir iskattır. Gerçek manada karşı taraf için bir hibedir. Evet. Ama vadesi gelmemişte bunu düşünmemiz mümkün değil. Peki bunu e, yapmamızın bir yolu var mıdır? Aslında vardır. Madem ki bu iki paranın yani zimmette olan paranın peşin bir parayla e, değişmesidir. Bu bir sarf vaktidir. Evet. Sarf ise bedeller farklı cins olursa eşitlilik aranmaz. Hı -hı. Yani söz gelimi benim size borcum 10 lira, peşin ödemem durumunda 8 liraya düşürüyorsunuz. Hı -hı. O zaman 10 lirayı 8 liraya takas etmek ribel fazıldır. Ee, yani fazlalık faizdir. Peki ne yapsak caiz olabilir? 8 lira değerinde ben size döviz versem, Hı -hı. 10 lirayı o döviz mukaviminde değişmemiz, farklı cinsleri birbirleriyle değiştirmemiz olacağından dolayı ki hadis-i şerifte cinsler farklı olduğu zaman dilediğiniz gibi satın. Hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. E yeter ki peşin olsun. Bu manada fazlalık helal olacaktır. Evet. Tıpkı ne gibidir? Benim size 10 lira borcum var. Ona mukabil şu bardağı size versem kabul eder misin? Hı hı. Diyorum. Siz de kabul ediyorsunuz. 10 lirayla bardağı değiştirmiş oluyorsunuz. bardan değil 5 lira olabilir. Bu önemli değil. Arz ve evet. taleptir bu. Hı hı. Arz ve Talep doğrultusunda alışverişi bu tarzda yapabiliriz. Evet. Eğer para vereceksem o zaman bu bir sarf vaktidir. O zaman sarf vaktinin şartları doğrultusunda yapmamız gerekir. Farklı bir cinse çevirecek olursak bir mahsur lazım gelmez. Ama farklı cinse çevirdikten sonra tamam benim alacağımı işte e, TL'den farklı bir e, dövize çevirdik ama bu bu şekilde kalsın iki gün sonra vereyim şeklinde olursa bu da caiz olmaz. Evet. Çevirdiğiniz anda alacak verecek kalmasın. Kalmayacak. Çünkü onu farklı bir cinse çevirerek aradaki farklılık, tefadül belki helal olur ama peşinlilik şartı vardır. Hmm. Siz onu sonra vermeniz ise... Nesa dediğimiz vade faizi tahakkuk eder ki bu manada yine problem tahakkuk evet. Hocam bu dosya masrafı veya ne bileyim işte farklı paralar isteniyor ya ilk başlarda hani. Onu peki şu şekilde yapmak mümkün olur mu? Bazen mesela söylüyorsunuz bunu hani kredinin içine dahil edin diye söylediğiniz zaman bunu kabul etmiyorlar. Ee, belki şube müdüründen veya çalışandan kaynaklanıyor bu. Şu şekilde bir şey olabilir mi? Mesela 48 aylık bir şey aldınız, e, kredi çektiniz, ödeme yapıyorsunuz. Bunu 49 ay gibi... Kredi çekme tabiri bile yanlıştır aslında. Evet, yani. <gülüyor> Yani ee, orada bir mal satın aldınız ve vadeli, vadeli. satın aldınız. Evet, vadeli satın Eğer aldınız. Direkt men kredi çekmek olarak bakarsanız o zaman bu parayı aldınız ve 48 ay sonra aynı paranın fazlasıyla da geri ödüyorsunuz. Bu özürüyor. direkt faizi bankaların yaptığı sistemdir. Evet. Çünkü diğer bankalar da parayı sizin elinize vermiyor. Onlar Hı. da karşı tarafa satıcının e, evet. hesabına intikal ettiriyor. Yani o dosya masrafını da 48 ay ile 49 aya işte biz bunu vadeyi çıkardık. E, i̇lk taksidi olarak da biz bunun işte dosya masrafı veya diğer o istenilen paraları birinci taksit olarak ödüyorum dense, bu da geçerli Aslında olur mu? aynı şeyi söylemiş oluyoruz. Yani, yani 48 ayı, 49 ay dediğiniz zaman... Hani evrak üzerinde gözükmüyor ama konuşmada yapılıyor. Önemli o bir aylık o rakamın Hı hı. Netice itibariyle malın karşılığı olması gerekir. Hı hı. Yani e, satım bedeli olarak bakılacaktır. Evet. Yani 10 lirayken artı 1 lira değil de 11 lira. Hı hı. 10 lirayı 10 aydı da 11 lirayı 11 ay ve ilk ödediğim taksitte de bu. Veyahut evet. da ilk ödediğinde 10 ay olacak ama ilk taksiti 2 lira ödeyeceksin evet. şeklinde. Ama netice itibariyle o fark malın karşılığı olacaktır. Hı hı. Ee, bunu bazı şube müdürleriyle görüştüğümüzde ise bizim için mahsur yok. Bunu bu şekilde yaparız diyorlar zaten. Evet. Ee, evrak üzerinde bunu gösterip göstermemeleri ayrı bir şey. Hı hı. Ee, bunu dillendirmemelerin sebebi de şudur. Aslında bir nevi rekabetle alakalı. Evet. Çünkü insanlara işte biz yüzde şu kadarla e, kredi veriyoruz diyebilmeleri için o ekstra masrafları ona kattıkları zaman bu oran artacaktır. Artıyor, evet. Arttığı zaman ise e, tabiri caizse kandırmak zor olacaktır. Hı hı. Evet. E, çünkü oran yükselecektir ama sen bir kere bir bankaya bir gel bakalım bir otur evet. çünkü oran düşük gelecek. E, oturduktan sonra ondan sonra işte burada Doşu şu da, abi, az bu masraf falan Öyle vesaire evet. falan şeklinde e, belki alışverişle alakalı, ticariyle alakalı bir takım işlemlerdir. Ama bildiğim kadarıyla e, günümüz sisteminde herhalde bunun yasal olarak kaldırıldığını ben duymuştum da tabii tam net değilim bu konuda. Evet. E, bu aşılabilecek bir problemdir aslında. Hı. Yani netice itibariyle bu aldıkları bir rakamdır, artış bir rakamdır. Onu karınıza yansıtın, kar olarak alın. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuza devam edelim. Evi oturmak için almıştım e, 115 bin liraya ve 4 sene oturduktan sonra bir arkadaşımla ortak iş için e, yapmaya karar verdik. Evi 193 bin liraya sattım. Parayı da ticaret yapmak için kullandım. Evin satışından dolayı zekat ödemem gerekiyor mu? Bir de ticaret için koymuş olduğum para için ne zaman ve nasıl zekat ödeyeceğim demişler. E, zekatın vacip olabilmesi yani zekatın gerek, e, gerekli olabilmesi için e, bu evin ticari bir mal olması gerekirdi. Hı hı. Veya altın, gümüş ve para olması gerekirdi. E, kardeşimiz diyor ki ben bu evi oturma kastıyla aldım. Dolayısıyla alım esnasında bu mal ticari bir mal değildi e, Ve bu nedenle bu mal zekata tabi olan bir mal değil. Daha sonradan ticaret yapmak kastıyla bu evi satışa hı hı. arz ettim ve sattım. Peki zekatı nasip hesap edeceğim. Aslında bunu daha önceki programlarımızda işlemiştik. Şöyle işlemiştik. E, fiil ile terk arasındaki farkı işlerken e, birinde mücerret niyetin yeterli olması, bir diğerinde ise ihtasın, illaki bir eylemin gerekli olması. E, siz kullanma gayesiyle bir malı satın aldığınız zaman bu mal zekata tabi değildir. Ticarete niyet etmeniz ise bir fiildir, bir eylemdir. Hı -hı. Eylem ise mücerret niyette oluşmaz. Illaki yani, gerçekten fiziksel olarak eyleme dönüşmesi gerekir. O yüzden satıp parasını almadıkça ve eğer başka bir malınız yoksa üzerinden de sene geçmedikçe zekata tabi değildir. Hı -hı. Ee, yani bu malum i müstafat olmaması durumunda. Yani başka eğer zaten siz zekat veren bir konumdaysanız o mal da diğer zekat paralarınıza katılacaktır. Seniniz gelmişse onun da zekatını vereceksiniz. Evet. Ama bunun aksi böyle değil. Ne demek aksi? Ee, diyelim ki o evi siz ticari gayeyle almıştınız. Hı hı. Satma gayesiyle almıştınız. O ev ticari maldır. Zekata tabi olan bir maldır. Evet. Daha sonradan dediniz ki ya bu ev güzel bir evmiş ben bir daha bunun gibisini bulamam. En iyisi ben bunda oturayım dediniz. Yani Hı -hı. kullanmakla niyet ettiniz. Oysa daha henüz oturmadınız. Bu niyet ile o mal ticari mal olmaktan çıkarma. Ticaret bir fiildir. Ticaret yapmamak ise bir terktir. Terk ise mücerret niyet yeterlidir. Hı -hı. Yani siz yalın olarak sadece bu duyguya kapılmanız ve bunu kastetmeniz Artık o malı ticari mal olmaktan çıkarmış ve zekat konumundan çıkarmıştır. Dolayısıyla ben bunu kullanmaya niyet ettiğim der demez, kullanmasanız bile o mal zekat malından çıkmıştır. Aksi kullanma gayesiyle aldığınız malı ticaret yapmaya niyet ediyorum deseniz bile ticaret malı olmamış ta ki onu paraya çevirmedik yani satmadıkça. Bunun misali seferde de verilebilir. E, 15 gün, ve fazla kalmak üzere gittiğiniz yerde siz mukimsiniz. Hı -hı. Mukim olan bir kimse namazları dört rekat kılacaktır. Evet. 15 günden daha aşağı bir müddet kalma niyetiyle seferi bir mesafeye gittiyseniz misafirsiniz. Hı -hı. Misafir olan kişi ise dört rekatlı namazları iki kılacaktır. Peki seferde olduğunuz bir yerde... Ee, deseniz ki ya burası ben her ne kadar 5 günlüğüne gelsem de e, burada biraz daha kalmam gerekiyor veya burası hoşuma gitti diyerek e, niyetinizi 15 gün, o saatten sonra 15 gün veya üzeri bir niyet etseniz mukim olur musunuz? El cevap olursunuz. Evet. Niye? Çünkü siz seferi terk etmiş oldunuz. Hı hı. Terk ise mücevred, niyet yeterlidir. Evet. Ancak aksi... Ne demek aksi? Siz 15 günlüğüne bir yere gittiniz, orada mukimsiniz. Hmm. Daha sonradan dediniz ki ya benim işim yarın bitecektir, ben yarın yola çıkarım. Yani iki gün sonra evet. yola çıkacağım dediniz, seferi oldunuz mu? Olmadınız. Olmadınız. Çünkü sefer bir fiildir, Yapmanız fiil ise niyet yeterli değil ta ki onu icra etmeniz gerekecektir. Evet, evet. Dolayısıyla bu kardeşimizin içinde söylememiz gereken bu. Yani kullanma gayesiyle aldığı için evi zekata tabi değil, Hı -hı daha sonradan ticarete niyetle onu satma niyetinde olsa bile onu satmadıkça yine bu mal zekat malı değil. Peki sattıktan sonra ve para olarak elinde tuttuğu zaman başka parası da varsa zaten ona katılacak ama hmm. parası yoksa sadece o para varsa o nisap miktarıysa senesi nisap. başlayacaktır ve onun üzerinden artık ticaret yapsa yani kah o para bazen mala döner hmm. bazen paraya dönecektir al sat evet. yaptığından dolayı senesi geldiğinde elinde ne varsa yani Hiç o arada değil. belki e, düşmüş olabilir. Nisabın nisabın aşağısına da düşmüş olabilir. Hmm. Yeter ki sıfırlanmış olmasın. Evet. E, bu durumda sene başında ve sene sonunda o nisab miktarı elinde varsa onun zekatını verecektir. Evet. %2,5'unu örecektir. O andan itibaren ticareti e, başladığından itibaren de tarihini atması Basacaktır. gerekecektir. Bir başka e sorumuz. başladı değil de parayı aldığı, aldık evet, yani. aldıktan itibaren. Hocam, hopöllerden çıkan sesin özelliğinin değiştiği ve çıkan kişi ait olmayacağı ve sonuç itibariyle mikrofon ve hopöller kullanılarak kıldırılan ve kılınan namazın sahi olmayacağı yönünde görüşler var. Bu konuda bize aydınlatır mısınız? Tabii her şeyden önce hopöller e, meselesi. E, camimizde İsmail Ağa Camisine baktığımız zaman e, büyüklerimizden, hocalarımızdan duyduğumuz kadarıyla e, merhum Ömer Nasuhi Efendi Efendi Hazretlerimizle yapmış olduğu görüşme neticesiyle camiden kaldırılmış, uzun yıllar camide kullanılmamıştır İsmaila Camisi'nde. Ama daha sonradan caminin genişlemesi, cemaatin çoğalması ve bu emsel bir takım etkenlerden dolayı camide kullanılmaya Efendi Hazretleri'nin onayıyla da başlamış ve hatta günümüzde de şu anda kullanılmaktadır. Peki bunun namaza bir etkisi var mıdır yok mudur meselesi? Tabii bu sesi değiştiriyor tarzındaki ifadeler aslında pek doğruyu yansıtmıyor. Hı hı. Çünkü günümüzdeki teknolojik veyahut da bu ses iletişim vasıtalarında birebir aynı sesin farklı bir şekilde yani farklı bir yere aktarılması da bir mahsul olmuyor, yapılabiliyor. Evet. Tabi harici bazı etkenler olabilir, i̇şte ekomü videolar ona böyle hı hı. işte e, yani yankılı bir alandaymış gibi veya sonunun evet. tekrar edilecek şekilde o tabi bir takım alet edevatlarla. Hı hı. Ama yalın çıkan sesi aynı tarzda iletiyorsa bu seste mahreçlerde bir değişiklik vardır denmez. Evet. E, peki velev ki öyle olsa bile yani e, İmam Efendi namaz kıldırıyor, o pollo ile okuyor, sesli kıraat hı hı. yapıyor. O bozuldu ve orada bazı cızırtılar çıkmaya başladı ve ses bozuldu. Gerçekten hmm. bozuldu. Böyle bir durumda namaz bozulur mu bozulmaz mı? Evet. Meseleye bu yönüne bakmamız gerekir. Ondan sonra e, acaba bu ses bozulması namaza etkimidir değil midir tartışmasını hmm. yapalım. Normalde kıraat diye tabir ettiğimiz ki namazda farz olan kıraattır. Hmm. Kişinin ağzından çıkan hurufattır. Evet. Dinleyen kimsenin kulağına giren hurufat değil, ses hmm. değildir. Yani sizin işitmeniz değildir kıraat. Kişinin okumasıdır kıraat olan. İmam efendinin. İmam, eğer o kişi imam efendiyse yani Hı. namaz kıldıran kimse ise onun ağzından çıkacak olan kıraatta eğer kıraat hatası yapmamışsa o kimse kıraatını yerine getirmiştir. Ama bir takım iletişim vasıtalarıyla veya kişinin kulağında var olan bir takım sıkıntılardan dolayı o ses farklı bir şekilde kişinin duyması o harici bir etkendir. Veya duymuyorsa. Veya duymaması da evet. hakeza bununla alakalıdır. Dolayısıyla okuma ile alakalıdır. Hmm. Dinlemeyle, Dinlemeyle alakalı, alakalı değildir. Şey değil. evet. Ve Apollo meselesinde eğer bir sıkıntı varsa ki var olduğuna inanmıyoruz. Hmm. Varsayla bana bozuk olduğundan dolayı bazı sıkıntılar olduğunu düşünecek olsak bile bu okumada bir etki değildir. Yani okuyan kimse normal no, namazı okay, sahih no. olacak şekilde okumuştur. Ama duyulma farklı duyulmuştur. Hmm. O ise imam Efendi'nin problemi değildir. Evet. Yani kıraat dediğimiz gibi ağızdan çıkan hurufattır. Evet. Yoksa dinlenilen sesler değildir. Bu manada baktığımız zaman burada herhangi bir sıkıntı e, söz konusu değil. Tabii ki çıplak ağızda kılınması daha güzel denilebilir. Hı. Ama e, cemaatin çokluluğu ki düşünün harem şerifte çıplak ağızda nasıl namaz kılınsın ki? Yani, yani o e, kadar... hac zamanda 3 milyon, 4 milyon insan aynı anda namaz kılıyor e, ki büyük camilerde de bu var. Dolayısıyla bunda herhangi bir mahsul lazım gelmeyecektir. O polleyle namaz kılınması fıkhen bir problemi teşkil etmez. Yani burada hocam cemaatin Hoca Efendi'nin kıraatini duymasına gerek yok ki, gerek yok derken harici olarak yani bir takım işte imam ile cemaat aynı mekanda olduktan evet. sonra. Bir de o mesele var ya hocam. Yani e, bazı camilerimize baktığımız zaman e, son cemaat yeri var mesela. Orada camı, camlar kapatılıyor, pencereler Bak, kaplar kapatılıyor. O mesele farklıdır. Evet. Ee, i̇mam Buradan ile cemaat orada. arasında ittihat olması, Hı -hı. aynı mekanda olması evet. veya arada bir irtibatın olması. Hı -hı. Burada kaynaklarımıza imamın halinden kişinin haberdar olması. Evet. Ee, bu ayrı bir meseledir. Hı -hı. Biz bundan bahsetmiyoruz. Ee, ama e, kıraatın sayı olmaklığı ise o işte, cemaatin dinlemesiyle alakalı değildir. Evet. Ee, peki imam ile cemaat arasındaki ittihat aynı mekanda olması veya da farklı bir mekanda olsa bile arada bir menfezin olması ve imamın halinden haberdar olması, Hı -hı. arada bir faslanın olmaması gibi bir takım şartlar ki dediğimiz gibi ilmal kitaplarda meskul olan meseleler. Evet vardır. hocam. Bir diğer sorumuz devlet memuru olarak 6 sene çalışmış bir kişi işi bırakıp ev hanımlığı yapıyor. Daha sonra isteğe bağlı emeklilikle çalışmadığı senelerin sigortası ödeniyor ve kişi emekli oluyor. Bu yapılan işlem caiz midir? Kişinin aldığı maaş helal, haram veya şüpheli midir? Şimdi, sigorta meselesi zaten genel olarak e, muasır bir mesele olmakla beraber tartışmalı bir mesele yani. ve alimlerin genelinin caiz olmadığını söylediği hmm. bir meseledir. Ancak devlet sigortası bundan farklıdır. İşte SSK, Bağkur emsali. Mecbur yalanlar. Ee, mecburiyetten de ziyade bir zaruretin olması. Hı. Çünkü tıbbi alanda ciddi manada sıkıntılar olabiliyor. Ee, hem mecburiyetin de etkisi vardır. O yüzden e, bir bayan eğer evli ise, kocası da sigortalı ise ondan istifade ediyorsa Hı. sadece maaşa yönelik, yani bir yerde çalışmadığı halde bu şekilde gösterilerek bu sisteme girmesi e, belki bazıları buna fetva versel de ki dediğimiz gibi sigorta sistemi tartışmalı bir evet. meseledir ancak biz İsmaila e fetva kurulu olarak bunun caiz olmadığını doğru olmadığını söylüyoruz çünkü o kadın hakkında bir zarure, söz konusu değil bu tamamıyla maaşa yönelik bir sistem olacak evet. yani siz bedel vereceksiniz karşında bir bedel alacaksınız evet. bu mantıkla bakıldığı zaman bu caiz olmaz evet. ee, ki ama bu kadının işte evli değil veyahut da kocasının bir sigortası yok babasından istifadesi yok, gerçekten onun içinde bir sıkıntı söz konusu ise ve yalan beyanda bulunmadan da bu sigorta sistemine dahil oluyorsa o kişi hakkında bir zarure söz konusu olacağı için buna fetva verilir. Evet. Ama bunun haricinde özellikle evli bayanların yani kocasından istifade edecek olan bayanların bir daha sigorta sistemine girmesindeki gaye tamamıyla emekli maaşına yönelik bir gayedir. Evet. Çünkü diğer hizmetlerden istifade edecekti zaten ve ona bakmakla mükellef olan zaten kocası da vardır. Ama bu ben para vereyim karşılığında biraz daha fazla parayı alayım şeklindeyse bu bir alışveriş tarzındadır. O zaman fıken akit sistemine uymayan bir takım sıkıntılar olacağı için buna fetva vermemekteyiz. Evet hocam. Bir diğer sorumuz. Peki hocam burada şimdi kişinin aldığı caiz değil değil mi hocam o zaman? Yani kardeşimizin sormuş olduğu... Çalışmadığı seneler ödemiş sigortalarını emekli olmuş. Şimdi netice itibariyle emeklilik sistemine girdikten sonra bu saatten sonra aldığı caiz değildir demek pek doğru Hı. olmaz Evet. Çünkü devletin vermiş olduğu bir maaş sistemidir. Evet. Biz bu sisteme girmenin doğru olacağını. Doğru ki Artı zaten e, sigorta sistemi tartışmalı bir mevzu olmasıyla da beraber hı hı. girmenin doğru olduğunu söyleyenler de olduğu için yani bu saatten sonra bu kardeşimiz o maaşı almasın demeyiz. Evet. Ama imkanı varsa, ihtiyacı da yoksa tabii ki onu tasaduk etmesi, hı hı. ammeye tahallük eden yerlerde harcaması daha, daha güzeldir. Güzel olur. Evet hocam. E, hamileyim, erkek doktor dokunmadan muayene ediyor ama tenimi gördüğü için bu sulap tesi tazelemem gerekir mi? Gusül almadan abdest alıp namaz kılabilir miyim? Gusülü gerektiren durumlar bellidir. Evet. Bunlar içinde mücerret nazar yani bakmak veya görülmek yoktur. Hı hı. Eğer bu harici bir takım oluşuma vesile olmamışsa, evet. sebebiyet vermemişse. Dolayısıyla bir bayanın işte tenini yabancı bir erkeğin görmesi... Her ne kadar caiz olmasa da hmm. o bayanın hususunu bozmaz evet. veya o erkeğin e, hususun abdesini bozmaz dediğimiz gibi harici bir durum olmamak kaydıyla. E, peki şuna da temas edelim. E, peki bir bayanın erkek doktora bu manada muayene olması doğru olur mu olmaz mı? Bu konuda şartları zorlayarak öncelikle bayan doktor hmm. tercihi olmalı. Ama bayan doktoru yok veya e, o manada yani aynı bilgiyle aynı donanıma sahip bir bayan doktor hmm. da yoksa o zaman erkek doktorla bu manada bir mahremiyet yoktur deniyor. Yani gidebilir, onunla evet. mahine olabilir. Ama şartları vardır. Her şeyden önce bir odada ikisi baş başa kalmamalı. Kalmış. Yani halvet kesinlikle oluşmamalı. Hı. Yanında bayanın mahreminin bulunması. Ve hangi bölge gerekiyorsa bakılması sadece o bölgeye bakmalı. Evet. Ve hangi bölgeye tutması gerekiyorsa sadece o bölgenin hmm. tutulması bunu asla aşmamalı. Evet. Hani genel bir ifade var işte hastayla doktor arasında mahremiyet olmaz. Her şey serbesttir bu yanlış. yanlış. Böyle bir evet. şey yok. Yani zaruretler miktarlarınca takdir olunur. Ne kadar bir zaruret varsa o kadarlığa izin verilmiş, o kadarlığa ruhsat verilmiş. Bunun ötesini aşması her ikisi için de caiz olmayacak. Hocam burada şu konuya da değinelim mi? Hep e, diyoruz ya e, bayan bir doktora gidilmesi lazım ama bazı kardeşlerimiz diyor ki ya sizin cemaate bakıyoruz hiç bayan doktor yetiştirilmesine de izin vermiyorsunuz, okula göndermiyorsunuz. E bu bayan doktorlar nasıl yetişecek? diye soruyorlar. E bu bayan doktorlarımızın yetişmesi noktasında e nasıl adımlar atılması lazım ki evlatlarımız doktor olabilir veya ne bileyim farklı alanlarda ihtisas yapabilir? Bir bayanın e, doktor olmaklığı İslam'a aykırı bir şey değildir her hmm. şeyden önce. Bunu ifade edelim. Ancak o süreçte evet. İslam'a aykırı bir takım hal ve hareketleri takınacaksa, bir takım hmm. sistemin içine girecekse, İslam'la yani ne diyelim günah içinde bulunacaksa veya bulunmasına vesile olacaksa biz bunun doğru olmadığını söylüyoruz. Evet. Ve İslamiyet illa ki kadın doktoru yetiştirin şeklinde bir teklifte de bulunmamıştır. Hı hı. Ki belli konumlarda erkeğe mayenen olmanın da dediğimiz gibi fuken evet. izni vardır. Ki artık bu söylem aslında doğru bir söylem de değil. Çünkü e, yani bir takım cemaatin bu manadaki hassasiyeti e, şu anda mevcut doktorların içinde bayanların olmamasını gerektirmiyor. Hı hı. Ve hala filvaki, nefs Emmir'de bayan doktorlar fazlasıyla vardır. Evet. E, çok fazlasıyla da vardır. Dolayısıyla biz sadece söylediğimiz bu konuda titiz davranın Hı -hı. ama senin titiz davranman sen de o sisteme girmen manasında Sınırt değil. Yani ben de kızımı o zaman vereyim de birileri de benim kızımda e, bu işlemi yapsın. Eğer sen kızını bu sisteme soktuğun zaman başka bir günaha girmeyecek garantin varsa bunda bir mahsur yok dedik zaten. Evet. Ama bu tamamıyla sistemle alakalı, düzenle alakalı bulunmuş olduğumuz atmosferle Şeriat alakalı. Şeriat sisteminde olabilir bir makul, makul Olabilir. olabilir. Yet, İşlerdir, yani, evet. e, din, İslamiyet e, kişinin bilgi edinmesine mani değildir. Hı -hı. Yeter ki o bilgisi bilgi edinme, edinirken harama düşmesin veya evet. o bilgi haram bir bilgi olmasın. Evet hocam. Yine bu kadınlarla alakalı, doktorlarla alakalı kadın erkeğe hacamat yaptırabilir mi? Konusu var hocam. Bir diğer sorumuz. Aynı meselemizdir. Evet. Hacamat e, günümüz itibarıyla hakikaten tıbbi bir mesele. Ki artı sünnettir de. Evet. E, tıbbi bir mesele diyoruz. E, çünkü bu Asıl saadetten beri var olan bir mesele olduğunu bilmekteyiz hı hı. ve günümüz tıbbı da artık şu anda kabul etmiştir. Hatta daha geçenlerde e, bir mesaj da geldi bir hastaneden işte hastanemizde hacamat işlemleri başlamıştır evet, şeklinde. Mecburi olarak artık onlar da hizmet vermeye başladılar. Evet, mecburiyetini bilmiyordum onu şimdi evet, sizden bileyim. Çünkü duydum. insanlar istemeye başladı bir de Ondan... sağlıklı ortamda yapılmak istiyor. Dolayısıyla bu da bir tıbbi bir müdahaledir evet. ki Efendimizin de sünnetidir. Hı hı. Dolayısıyla olabilir. Ancak burada da biraz önce söylediğimiz gibi bir bayanın erkekte hacamat olması gerçekten zaruretin olması durumundadır. Yani bayan hacamatçının olmaması Olmaz. gibi. Ama bildiğim kadarıyla şu anda çok bayan çağırmış. hacamatçılar yani. çok fazlaca vardır. Dolayısıyla böyle bir mecburiyet olmadığı için bir bayanın erkek hacamatçıda hacamat olması uygun olmaz. Peki, tam tersi da. olarak da bayanların erkeklere… Aynı şey erkeklere, geçerli. Yani evet. alternatifi olmaması durumundadır. Durumunda. Evet. Ama alternatifi var olduğu müddetçe farklı bir cinste bu işlemin yapılması uygun değildir. Evet hocam. Bir başka sorumuz. Kadınlar ayrı yerde, erkekler aynı, ayrı yerde. E, oyunlu düğün yapmanın hükmü nedir hocam? Aslında soruyu soran kardeşimiz soruyu sorarken cevabın ne olduğunu biliyor. Evet. Ee, tabii ki bir toplumun salih olabilmesi, erdemli olabilmesi o toplumu oluşturan bireylerin salih ve erdemli olmasından hmm. geçer. Bireyler düzgün olmadan toplum düzgün olmaz. Çünkü toplumu oluşturan bireylerdir evet. ve sağlıklı toplumu elde etmekte madem ki sağlıklı bireyleri elde etmekten geçiyorsa bunlar da sağlıklı temelleri oturtulmuş ailelerden oluşacaktır. Evet. Ve dolayısıyla bu ailenin ilk kurum aşamasında ki buna e, cemiyet diyoruz, evet. düğün diyoruz, işerif şer ve aykırı, İslamiyete aykırı. Veyahut da işte şeytana hizmet edecek tarzda bir takım günahların işlenerek yapılması elbette doğru bir şey olmaz. Çünkü bir sağlıklı nesillerin oluşması içindir nikah müessesesi. Sağlıklı bir ortamın oluşması içindir. Sağlıklı bir neslin oluşması içindir. Dolayısıyla evlilik ki hayat ortaklığıdır, daimi olan bir hayat ortaklığıdır. Bu ortaklığının temelini gerçekten hassas atmak gerekir. Tam manasıyla İslami doğrultuda bunu atmak gerekir. O yüzden kadın erkek tamam belki karışık değil ama bulunan ortam, günah ortamıysa, işte müziklerde vesaireli bir takım hmm. e, işlemler yapılıyorsa e, bu caiz olmayan bir olay olur ki bundan dolayı kişi günahkür olur. Artı o yuvanın e, bundan sonraki durumlarıyla alakalı da illaki etkisi olacaktır. Hmm. Tabii ki e, düğün merasimleri bir icazet merasimi tarzında olması da pek hoş değildir. Hmm. Yani daimi vaaz-u sohbet vesaire değil. Çünkü düğünde e, uzakta olan e, akrabalar birbirini görüyor, e, tanışlar birbirini görüyor, orada hasbel olacaklar, konuşacaklar. E, meşru çerçevede bir takım eylemler, bir takım e, filyatlar da yapılabilir ama meşru çerçevede olmak evet. kaydıyla. Günün anlamını, önemini ifade eden konuşmalar da olabilir. Ee, ve yemeler, içmeler olabilir ama hepsi meşru çerçevede olmalıdır. Yoksa illaki oynamak, zıplamak vesaire gibi yani batıdan gelecek, batı kültürüyle ulaşacak bir düğün İslam bir düğün değildir. Hocam bayanlar tarafında veya erkekler tarafından defle ilahiler söyleniyor veya neyle ilahiler söyleniyor? Onlar def konusunda onlar... izin verildir. Hmm. E, çünkü hadis-i şerif vardır. <gülüyor> e, yeter evet. ki zilsiz olsun, etrafında <gülüyor> zili olmasın. Ee, ama tabi bayanların e, yüksek sesle söyleyip de bu sesin Kesinlikle, erkeklerin evet. duyması bu darda doğru bir şey değildir. Evet hocam. Yani bu konuda hassas olmak gerekir. Evet inşallah e, bundan sonra hem düğünlerimizde hem de normal yaşantılarımıza da hassas olmaya gayret gösteririz. Bu soruyla hocam vaktimizin de sonuna geldik. Son olarak dua babına neler söylemek istersiniz? Rabbim yaşantımızda zerre kadar İslam'dan taviz vermeyerek ahir ömrümüze kadar son nefesimizi verebilmeyi bizlere nasip etsin. Tamam, inşallah. Allah razı olsun hocam. Tümlemize. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden sorularınızı bizlere iletebilirsiniz ve yine çok acil cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı da fetva hattından sorabilirsiniz. 444 47 71 numaralı telefondan ve yine geçmişte yapmış olduğumuz programlarımızda lalegultv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşça kalın.